Allahu bilahe min ash-shaitan ar الله Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdu lillahi Rabbi al-alamin. Ve salat ve وبالإسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا Muhterem kardeşlerimiz, çok değerli misafirler ve bizleri ekran başında seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu wa taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı Sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Tabi, dersimize her zamanki gibi malum dua ile başlamak istiyorum. Neydi o dua? Bizleri Kur'an'ı azimuşşandan nasiplenebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah-u Azimuşşan'a hamdolsun. Ve yine siz değerli kardeşlerimden, Kur'an ayetlerinden nasiplenebilmek için, sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinize de Allah Azza ve Celle katından hayır ve hasenat ikram etsin. Muhterem Hazirun, çok değerli dostlar, Bildiğiniz üzere geçen hafta Bakara suresinin 63. ayeti kerimesini işlemiştik ve bugün 64'ten olmak kaydıyla devam edeceğiz inşaAllah rahman. Lakin 64'de girizgah mahiyetinde, 62'de, 63'te neler konuşmuştuk hatırlayacak olursak eğer kerim dostlar. Hani Allahu Azimuş Şan Beni İsrail'e Tevrat'ı vermişti. Ve Tevrat'ı vermesinin ardından da onlardan onun içindeki ve muhteviyatına sıkı sıkı sarılmak üzere söz almıştı. Ve bununla alakalı Beni İsrail'in ortaya koymuş olduğu tutumu konuşmuştuk. Tabii ki muhterem kardeşlerim Beni İsrail'in üzerinden de bizler Kur'an'la olan ilişkimizi Bakara suresinin 63. ayeti kerimesinden kendimizi azık olarak edinmiştik. Sahabelerden Kur'an'a azimuşşanın ayetlerini ve bununla ayetlerle olan ilişkilerini anlamaya çalışmıştık. Hatırlayın İbn-i Mesud konuşmuştu geçen hafta. Kur'an'la ilişkinin aslında nasıl olması gerektiğini sözü İbn-i Mesud'a vermiştik ve o anlatmıştı. Ne demiştik? Bir Kur'an'ın ayetini duyduğumuz zaman ne yapacaktık? Lebek, Allahumme lebek deyip hazır ola geçecektik. 63. ayeti Kerimen'in üzerinden bizim Kur'anla olan ilişkimizin hangi boyutta olması gerektiğini anlamaya çalışmıştık geçen hafta. Bu hafta ayet no 64. Allahu Azimushşan Hani az önce dedim ya beni İsrail'e Allah sözleşti. Kur'an verdi. Özür diliyorum. Tevratı verdi ve muhteviyatını da hayatlarına tatbik etmeleri noktasında onlardan söz aldı. Şimdi Allahu Azimü Şan şöyle buyuruyor. Diyor ki: Onlar diyor sözlerinden döndüler. Allah'a ekber. Sözleştiler. Bir kulluk sözleşmesine imza attı beni İsrail. Allah onlara dedi ki siz dünya ve ukbanın saadetinin teminatını mı istiyorsunuz buyurun. Size ben Tevrat'ı verdim. Yapacağınız iş ne? Tevrat'ın muhteviyatıyla amel etmek. Sözleştik mi akitleştik eyvallah. Diyor ki Allah-u Azimuşşan 64'te onlar verdikleri sözde durmadılar. Riyayet etmediler altına imzalarını attıkları sözleşmenin maddelerine muhalif hareket ettiler. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ Allah Allah Diyor ki Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı hiç şüphe yok ki siz kendinizi hüsrana uğramışlardan bulacaktınız. Bu ayetin aslında tek bir öğretisi var. Üzerinde de ziyadesiyle durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ne biliyor musunuz o aziz kardeşlerim? Allah azza ve celle'nin çok ama çok merhamet sahip bir Rab olduğudur. Bir düşünün. Film şeridi gibi şöyle geçirin aklınızdan. Zihninizden tasavvur edin. Siz çizin o sahneyi. Beni İsrail'le alakalı ayetler, ayetler, ayetler konuştuk. Öyle değil mi? Öyle yaptılar Allah affetti. Allah Azza ve Celle'nin kulluk sözleşmesine muhalif hareket ettiler Allah affetti. Onlara merhametiyle yaklaştı ve yine aynı. Allah-u Azimuşşan onlarla sözleşti, misak yaptı onlarla Allah ama onlar tevelleytum yine döndüler sözlerinden. Bir düşünün tasavvuru bile böyle acayip geliyor siz her gün bir sözleşme yapıyorsunuz. Ama her gün yaptığınız sözleşmeye muhalif hareket ediyorsunuz. Bunun adı tutarsızlık değil de nedir? İşte ayette bize bunu anlatıyor. Ama bir şey var. Bu ayetin bize öğretisi şu. 64. ayet-i kerimenin azığını söylüyorum. O da merhamet sahibi bir Allah'ımız var bizim. Benim fazlım ve merhametim olmasaydı siz hüsrana uğrayanlardan olacaktınız diyor Allah. Hata yapmak beni İsrail'e yazıldı demiştim. Özür diliyorum. Beni Adem'e yazılmıştı. Böyle bir hadis var Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet edilen. Bize düşen minimum seviyede Allah'la olan sözleşmemize sadık kalabilmek. 64. ayet-i kerimenin üzerinde fazla durmak istemiyorum yüksek müsaadenizle. 65. ayet-i kerimeden devam edecek olursak kerim dostlar. 65. ayet-i kerimede bahsi geçen mevzu şu. Ben şimdi zikredeceğim. Siz diyeceksiniz ki ha ben bu mevzuyu biliyorum. O da ne? 65. ayet-i kerimenin mevzu'u balık avı cumartesi yasağı hatırladınız mı kerim kardeşlerim hepimizin vakıf olduğu belki Kur'an kurslarından bu yana küçüklüğümüzden bu yana duya geldiğimiz malum hadisedir bu beni İsrail'in cumartesi yasağını ihlal etmesi olayı 65. ayeti kerimede Allahu Azim uşan bundan bahseder Şimdi ayet-i kerimenin içerisinde bir ibare var. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ve laqad alimtumullezine atedavu minkum fi's-sabt ila akhir el-ayet." Biz cumartesi günü cumartesi günü Allah'ın hudutlarını ihlal edenlerin kimler olduğunu biliyoruz. Ayet aynen böyle. Ila akhir el-ayet. Şimdi İ'tedev, ne demek? Haddi aşmak demektir kelime manası itibariyle. Burada da Allah-u Azimuşşan şunu ifade etmeye çalışıyor. Biz cumartesi günü, vakayı iyi anlayarsak eğer kerim kardeşlerim, cumartesi günü Allah Subhanahu ve Taala beni İsrail'e balık avı yapmayı yasaklıyor. Daha başka yasaklar da var ama, Konumuz onunla alakalı olduğu için onurla sınırlı tutuyorum. Av yapmayı yasaklıyor Allah-u Azimuşşan. Ve ayetin muhteviyatı bu, 65. ayeti kerimenin muhteviyatı bu. Şimdi diyor ki, Allahu u Azimuşşan, onlar o cumartesi gününde onlar için çizilen hududu ihlal ettiler. o. Yani onlar sınırı aştılar. Esas kelime manasını söyleyeyim, onlar azgınlık yaptılar. Hudutların dışına çıkan da bir nevi azgınlık yapmak yapmış durumda oluyor zaten. Şimdi bu ayeti kerimenin bize olan öğretisinin üzerinde duracak olursak kerim kardeşlerim. Şimdi Allah Subhanahu ve Taala onların Allah azza ve celle'nin çizmiş olduğu bir hududu ihlal etmelerinin halinde onları neyle cezalandırdı? Onları neye dönüştürdü Allah? Onları neyle helak etti Allah? Allah onları maymuna dönüştürdü. 65. ayet-i kerimede kira da ifadesi de geçer. Düşünün. Şimdi en büyük azık olarak aslında vallahi bu kafidir. Allahu azimuşşan kulların selameti için bir hudud tanzim etmiş. Ey kulum filan, şunları şunları yap, şunları şunları yapma. Bunlardan bir tanesi de cumartesi günü avlanmaktır. Allah beni İsrail'e cumartesi günü avlanmayı nehyetmiş. Yasak kılmış. Ama onlar Allah'ın şer'i hududunu ihlal etmelerinin neticesinde Allahu Azimuşşan onları maymuna dönüştürmüş. Biz diyor onları maymuna dönüştürerek helak ettik. Vallahi öğreti şu. Tefsirul Furkan'ın azı bu olsun bugüne dair. Ne olsun? Şer'i hududun ihlali Allah katında gazaba duçar kalmayı gerektirir. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah bir hudut çiziyor. Razı olacağı hududları çiziyor. Şunları şunları yaparsanız. Ben sizden razı olurum diyor. Ve bunun ihlali neticesinde de Allah bize gazaplanıyor. Burası böyle. Lütfen bunu bir tarafa not edelim. Ama hatırlar mısınız? Geçen hafta bir ayet sizlere zikretmiştim. Efe la kuran Siz Kur'an'ı tedabbür etmez misiniz? Hatırlayın bu ayeti zikretmiştik geçen hafta. Yine Kur'an'ı bu ayeti iyi anlayabilmek için muhteviyatını şöyle irdelediğimiz zaman A'raf suresinde 163, 164 ve 165. ayet-i kerimelerde Allah azze ve celle aynı konudan bahseder. Aynı cumartesi avından Beni İsrail'in bu hududu ihlal ettiğinden ve onların aslında bahane ürettiğinden vesaire vesaire 163, 164, 165 Aynı zamanda birazdan da zikredeceğim ama yeri gelmişken ifade edeyim. Sizlerinde inşallah zihninde bir kenarda not olarak kalsın. Nedir o? Diyor ki Allahu u Azimuşşan Araf suresinin 164 ve 165. ayet-i kerimelerinde Onlar Allah'ın hudutlarını ihlal ederlerken Birileri çıktı geldi ve dedi ki siz Allah'ın sizin için haram kıldığını niçin ihlal ediyorsunuz? Birileri de onlara diyor ki Siz Allah'ın kazabına müstehak bir kavme emri bil ma'ruf ve nehi anil munker mi yapıyorsunuz? Onlara nasihat mi ediyorsunuz? Onlara Allah'ın hükümlerini mi hatırlatıyorsunuz? Gerek yok. Böyle bir şey niçin yapıyorsunuz? Ve o kavim cevap veriyor. Umulur ki var onlar değişmesinler Allah'a bir mazeretimiz olsun. Beyan edeceğimiz bir delilimiz olsun. Biz uyaralım. Bunu inşallah günün İlerleyen saatlerinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İnşallahı Rahman. Yalnız dikkat çeken bir şey var. Hepinizin bildiği dedim ya konuşmamın başında. Cumartesi av yasak. Şimdi soru yöneltsem size ve hep bir ağızdan sizden cevap alacak olsam. Desem ki cumartesi av yasak. Yasak olmaya da beni İsrail ne yaptı desem ne dersiniz? ağlarını cuma gününden suya saldılar deriz doğru mu? Evet. Bu bir hakikattır. Beni İsrail Allah azza ve celle onlara dedi ki cumartesi avlanmak yasak. Dediler ki iyi cumartesi yasaksa cumaya da yasak yok ya. Salarız ağları cumadan. Allah bereket versin. Cumartesi gün akşam toplarız. Bakınız Kerim kardeşlerim. Bu ayet-i kerimenin üzerinde imkan olsa da inanın beş saat, altı saat yahut da günlerce konuşsak. Bakınız bizler bu hayata imtihan için gönderildik. Allah bizi sınıyor her halimizde doğru mu kardeşlerim? Ve imtihan dünyasında ve arenasında biz her türlü imtihanla karşı karşıya kalıyoruz. Ve genelde de imtihanın iki tane objesi var. Menfaat ve Allah'ın hükümleri. Doğru mu kardeşlerim? Hayatınızda hemen şöyle bir sahne canlandırın. Belki bugün yaşadınız, belki dün yaşadınız, belki de yarın yaşayacaksınız. Sizin size e, men, sizin manfaatinizle alakalı olan husus ve Allah'ın hükmü. İnanın imtihanın iki tane değişmez objesidir bunlar. Allah bir şey emretmiştir ve inanın Allah Allah Azza ve Celle'nin emrine muhalefet etme noktasında da siz bir şeyle imtihan olunursunuz işte beni İsrail'de cumartesi balık bereketiyle imtihan olundu Allah'a bakır cumartesi av yasağı olduğu gün balık olduğundan fazla bereketli İnanın ticaret yapan için gerçekten geçim kaynağı, karnını doyurmak için ziyadesiyle karnını doyuracak bir geçim imkanı vesaire vesaire siz çoğaltın. Ama altını çizmek istediğim nokta şurası Kerim kardeşlerim. Nedir o? Cumartesi günü balık, diğer günlerden daha ziyadeli. Buyur sana imtihan. Allah Azza ve Celle'nin bir hükmü senin menfaatını ilgilendiren diğer bir nokta. Allah seni imtihan ediyor. Diyor ki o gün gitmeyeceksin. O gün yapmayacaksın. Bugünkü esas üzerinde inşallahurrahman dersimizi de odaklayacağımız iki tane başlık var. Onu zikredeceğim. Ondan sonra inşallahurrahman konunun detaylarına girmek istiyorum. Araf suresi 163, 164, 165 ve Bakara suresi 64, 65, 66 ayeti kerimelerinin bize iki tane mühim, bu akşama özel inşallah öğretisi var. İki tane azı var. Almadan gitmeyelim inşallah. Bir, amellerin tayininde ölçü menfaat değildir. Anlaşıldı mı Kerim kardeşlerim? Menfaat, amellerin tayininde kriter ve ölçü değildir. İki, emri bil ma'ruf ve nehyi anil munker. Allah Azza ve Celle'nin bize yüklediği bir diğer vacibedir. Bu iki öğreti. Bunun üzerinde uzun uzun inşaallahu rahman duracağız. Ama ben ona geçmezden evvel Beni İsrail'in Cumartesi günü av yasa olmasına rağmen Cuma gününden ağlarını salmasını Bir şeyle betimlemek istiyorum. Ona biz Birkaç hafta önce de ifade ettim. Bugün de kısmen onunla alakalı olmasa hasebiyle değiniyorum. Yapılan işe, gerçekleştirilen ihlale kılıf uydurma zihniyeti. Bilmiyorum anlatabildim mi? Sadece Beni İsrail'in üzerinden anlama gayretinde olmayalım bu ayeti. Hemen kendi hayatımıza bakalım. Allahu Azimuşşan'ın bizler için takdir buyurmuş olduğu bir hükmü ihlal ettiğimiz zaman... Onu meşrulaştırmak için kılıflar uydurmuyor muyuz? Vallahi uyduruyoruz. Bugün Allah'ın razı olacağı bir kulluk formatına girmek yerine Allah'ı memnun nasıl edebilirim noktasında biz merkez ve diğerleri hükümler ise uydurulan oluyor. İşte Beni İsrail tıpkı bunun aynısı. Allah-u Cumartesi yasak etmiş. Bu ihlal etmeye edecek de acaba ben buna nasıl bir mazeret yahut da bu meseleyi nasıl bir meşru hale dönüştürümün gayreti içerisinde ne yapıyor? Cuma'dan ağları salıyor diyor ki ben haram bir iş yapmadım yahut da böyle zannediyor biz buna iki tür ifade kullanabiliriz mümkün bir bahaneci zihniyet yahut da kılıf uydurma zihniyeti öyle ya Allah bir hüküm istemiş senden. Allah senin için bir hudut tayin etmiş. Sen onu ihlal etmeyi kafaya koymuşsun. İhlal edeceksin. Bu senin sınavın. Ve sınavdan başarılı çıkamamışsın. Ama diyorsun ki buna şöyle meşru bir kılıfta uydursak aslında hiç de fena olmaz. Çok basit. Kardeşim sen niçin Domuz eti üreten bir fabrikada çalışıyorsun. Allah sana bunu haram kılmadı mı Kerim kardeşim? Allah azimuşşan bunu kat'i ayetleriyle haram kılmadı mı dediğimiz zaman kardeşim aynı ayet yahut da aynı Allah nafakayı da temin etmeyi bana emretmiyor mu? Gibi. Zihniyet bu. İhlal etmenin ardına meşru bir kılıf uydurma zihniyeti diyoruz biz buna. Ciddi bir arıza mı? Kardeşlerim. Ciddi bir arıza. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Yani bir ihlal yapıyoruz. Bakın bu çok önemli. Ve bu ihlali meşru, yani ben meşru diyorum ama Allah katında değil de, yani insanların nazarında ona uygun bir kılıf, uydurma gayreti içerisinde oluyoruz. Vallahi bütün hükümler için bu geçerlidir. Peki, Seyyid Kutub'un bir sözünü, İnşallah rahman sizlerle paylaşayım. İnanın istirham ediyorum not eden kardeşlerimiz için. İmkan varsa bu sözü ezberleyelim. Seyyid Kutub Allah'ın sözü şu. Bahanecilik ruhunu terk etmedikçe İslam'ı yaşayamazsınız. Bahanecilik zihniyetini terk etmediğiniz müddetçe asla ama asla İslam'ı Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşayamazsınız. İslam'ı belki yaşarsınız ama Allah razı gelir mi bilmem. Onun için kılıf uydurma zihniyeti ve bahanecilik zihniyetinden sıyrılmalıyız. Allah bize kolay kılsın. Şimdi dedim ya, hani bunu Beni İsrail'in üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Allah haram kılmış ama ısrarla onu ihlal edecek, ama ona da uygun bir kılıf bulmayı da ihmal etmemiş. Bu daha iyi nasıl anlaşılır? Aslanla tilki ormanda gezerlerken Aslan tilkiye demiş ki Tilki kardeş ben demiş action istiyorum. Yani adam dövmek istiyorum demekmiş ekşinin ifadesi. Demiş ki Haşmet babam problem mi demiş ya. Ormanların kralı sensin. Ne olur birisini çeviririz şurada döveriz. Tabi devam etmeden şunu ifade edeyim. Bunu biz genelde kardeşlerimizle sohbet ederken dersleri anlatırken bunu genelde batılı kafirlerin Müslümanların beldelerine saldırırken uydurmuş oldukları böyle bir kılıfa örnek vermek için anlatırız bunu genelde ama hani bir şeye mazeret üretmek adına güzel bir örnek olduğu için paylaşıyorum. Haşmet babam demiş sıkıntı mı? Çeviririz birisini döveriz. O arada tavşan geçiyormuş. Tavşan gel bakayım. Çağırmışlar tavşanı. Demiş ki buyurun efendim. Demiş ki senin demiş niçin şapkan yok? Sen niye şapkasız geziyorsun demiş. Tavşanı iyi bir dövmüşler. Tabi aradan biraz bir zaman geçtikten sonra aslan yine kükremiş. Action demiş. Tiki demiş ki Haşmet babam hiç sıkıntı değil köşeden birisini çeviririz yine döveriz demiş yeter ki siz stres yapmayın aslan demiş ki kimi çevirsen çevir ama geçerli bir mazeret bul ona göre döv demiş <gülüyor> mazeretin olsun demiş yani. bir kılıf uydur öyle dövmeye başla demiş olacak ya bizim aynı tavşan geçiyormuş oradan oradan geçerken tavşana demiş ki tavşan gel bakayım buyurun efendim aynı mazeret sen demiş niye şapkan yok tavşanı yine dövmüş Tabi aradan belli bir zaman geçmiş Bizim aslan yine kükremiş Demiş ki action Tilki demiş ki haşmet babım Hiç problem değil yine aynı çeviririz birisini döveriz Ama iş takdiri ilahi Olacak ya yine aynı tavşan Aslan tilki gitmeden önce Tilkiyi yakalamış demiş ki aynı mazeretleri Üretip durma Yapacağımız işi meşru kılalım demiş yani Bir bahanemiz olsun Geçerli bir mazeretimiz olsun Demiş ki efendim sıkıntı yapma Senin akıl küpün benim Çağırmış. Tavşana demiş ki... ...tavşan kardeş... ...bize bir bomba bul gel demiş. Onun sonra tilki aslana dönmüş. Demiş nasıl mazeret? Demiş ki ben anlamadım. Tab bu arada tavşan o mekanı terk etmiş. Demiş ki... ...şöyle ki anlatayım efendim demiş. Bomba istedim. Kimyasalını getirirse... ...niçin normalini getirmedin diye döveceğim. Ama demiş normalini getirirse... Kimyasalını niye getirmedin diye yine döveriz efendim demiş. O arada tavşan güzergahından geri dönmüş. Efendim demiş, bombanız nasıl olsun, kimyasal mı olsun, normal mi olsun demiş. Tilki de demiş ki senin niye şapkan yok demiş. <gülüyor> yine dövmüşler bizim tavşanı. Şimdi bunu biz batırlı kafirlerin, müslümanların ülkelerine, bizim ülkelerimize saldırırlarken petroldür vesairedir vesairedir mazeretlerini üreterek bizlere yapmış oldukları katliamla genelde örnek veriyoruz. Ama düşündüm ve inşallah isabetli olmuştur bu örnek. Şu manada birileri Allah Azza ve Celle'nin ahkamını ve hükümlerini ihlal ederken ona uygun bir bahane üretmeyi de maalesef uşşedid hiç eksik etmiyorlar. Hemen bu örneğin ardından ...mentalite açısından çok uygun düştüğü için... ...öp öz kardeşimden, benim bir küçüğüm olan kardeşimden... ...küçükken bana ifade etmiş olduğu bir sözü... ...münasip olmasa bile burada bir örnek olarak vermek istiyorum. Canlı bir anekdot... ...mentalitenin, tabi çocuktu bunu söylediğinde... ...ama mentalitenin Yahudi mentalitesi noktasındaki teşbihine... ...örnek vermek için paylaşacağım inşallah Hani ne yapmıştı beni İsrail yine hatırlatıyorum... Cumartesi av yasaktı. Onlar meşrulaştırmak. Daha doğrusu uygun bir kılıf üretebilmek adına cumadan ağlarını salmışlardı demiştik. Şimdi bizim e, iskan e, bulunduğumuz Konya'da köyümüze takriben 80 küsur kilometre. Yani biz köyümüze gittiğimiz zaman seferi olmuyoruz. Ama kardeşim de Seferi olduğumuz zaman namazların taksir edildiğini yani dörtlerin farzların iki rekata düşürüldüğünü biliyor. Ve tabii çocuk bir an evvel namazların bitmesini istiyor. Tabir yerindeyse ben onu her zaman söylüyorum az önce de ifade ettiğim Kendisiyle menfaatiyle alakalı bir durum söz konusu. Yani namazların kısaltılmasını istiyor ya ama köye gittiğimiz zaman hiçbir zamanda 90 kilometreyi yani Hanefi mezhebine göre bulmadığı için biz seferi olarak kılamıyoruz. Bir gün şunu sordu dedi ki baba seferi olabilmemiz için ne yapmamız lazım? Oğlum dedi seferi olabilmemiz için kilometrenin doksanı geçmesi lazım. Baba dedi istirham etsem şu köyden dolasak ya kilometre dedi doksanı geçsin seferi yıkılalım. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Hepimiz tebessüm ediyoruz ama hayatımızda bir gerçekle karşı karşıyayız. Allah rızası için bizim öğüdümüz tebessümle de olsa öğüt olsun bir azık olsun nedir o? Bugün Allahu u Azimuşşan'ın hudutları var. Hayatımızı düzenleyen hudutları ve hatları var. Bizler bunu ihlal ederken, ihlal etmeyelim ama ihlal de ediyorsak, en azından beni İsrail mentalitesiyle, onun için meşru, daha doğrusu böyle uygun bir kılıf arama içerisinde olmayalım kardeşlerim. Bunun temelinde ne yatıyor? Yani bahanecilik zihniyeti ve Hani kılıf bulma zihniyetinin temelinde menfaat çatışması yatıyor. Ne dedik? Bir insan menfaatiyle bir obje, Allah azza ve celle'nin hükümleri diğer obje ve sınavın, sınavın temelini oluşturan iki tane obje karşı karşıya. Ya. Öyle değil mi? Menfaatiniz var. Ama Allahu Azi şu sizin için onu nehyetmiş, haram kılmış. Bu sınavın ta kendisi. İmtihanın ta kendisi. Onun için konumuzun birinci başlığına ne demiştik? Bu ayeti kerimenin en büyük öğretisi olarak ne demiştik? Bir, menfaat amellerin tayininde ölçü değildir. Doğru mu? Benim bunda faydam vardır. Bunda zararım vardır. Bir Müslümanın amelinin tayininde kriter olamaz. Vallahi kardeşlerim Kerim dostlar ve muhterem hazirun çok şeyler söylemek çok ayetler ve hadisler paylaşmak mümkün ama inşallah menfaatin amellerin tayininde ölçü olmadığını anlatan bir ayeti kerimeyi paylaşmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim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 Vallahu ya'lem ve entum la Allahu ekber. Buyurun. Menfaatin amellerde kriter olup olmadığını bu ayet anlatsın. Abdullah sussun, ayet konusun. Ayet anlatsın bize bir Müslümanın tavrının nasıl olması gerektiğini. ''Kutib aleykumul qitalu ve huve kurhullekum'' Siz diyor kerih görseniz de Allah qitalı size farz kıldı. Buyurun. Ölmeyi seven var mı aranızda? Fıtri olarak, düzeltiyorum soruyu. Fıtri olarak ölmeyi seven, ona sevgi besleyen, ölüme muhabbet besleyen var mı? Fıtri olarak, vallahi yok. Olamaz. Öyle değil mi? Onun için kıtal meydanını kim sever? Kimse sevmez. Ama Allahu u Azimüşşan diyor ki Kutiba aleykumul kitalu ve huve kurhullekum Siz sevmeseniz de kerih görseniz de ben size Allah yolunda cihat etmeyi farz kıldım. Ve asa entekrehu şey'en ve huve hayru lekum. Belki siz bir şeyleri kerih görüyorsunuz, sevmiyorsunuz ama sizin için hayır vardır. وَعَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ Bazı şeylerde belki muhabbet beslersiniz, seversiniz ama sizin için şer vardır. وَاللّٰهُ ve وَاَنْتُمْ la تَعْلَمُونَ Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Buyurun. İnan belki benim o gün balık avında menfaatim var yok mu? Kaynıyor mübarek. Bereketli bir gün. Menfaatimle çatışıyor mu o gün ava gitmemem? Evet. Ama amellerin tayininde ölçü ne? Şerii hükümler. Amellerin tayininde tek kriter Allahu u Azimuşşan'ın hükümleridir. Allah Azza ve Celle'nin helali ve haramıdır. Allah Azza ve Celle'nin rızayı ilahisini kazanmak için tayin etmiş olduğu hudutlardır. Senin sizin Hepimizin menfaatiyle çelişen ve çatışan Allah Azza ve Celle'nin hükümleri mutlaka olacaktır. Çünkü sınavın kendisi budur. Balık o gün kaynıyor ama Allah sana haram kılmış gitmeyeceksin. Şu iş yeri senin daha çok kazanmanı sağlıyor. Ama Allah Azza ve Celle o işi senin için haram kıldıysa gitmeyeceksin. Onun için bugünün en büyük azı, bugünün en büyük hediyesi, Büyük büyük koca koca cümlelerle söylüyorum. Kerim kardeşlerim, muhterem hazirun. Menfaat, amellerin tayininde ölçü değildir. Zarara bile uğrasak, önemli olan tek bir şey vardır, o da rızayı ilahidir. Yeter ki Allah, benden razı gelsin. Dedim ya az önce, ifade etmeye çalıştım. Çok şeyler söylemek mümkün. Vallahi çok şeyler. Çok şeyler. Ama ben tam bu noktada sözü bir tane sahabeye bırakacağım. O anlatacak. Kime verelim sözü? Raşid halifelerin ilkine verelim. Ebu Bekir radıyallahu an anlatsın. Menfaatiyle çatışsa bile, yapacağı işlerde ve hangi türde olursa olsun, önemli olan rızayı ilahiye mazhar olmak olduğunu Ebu Bekir radıyallahu anh anlatsın biz susalım o mübarek konuşsun o misafir olsun bize Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir kölesi vardır hizmetçisi yani Kerim kardeşlerim hizmetçi ne yapar yemek getirir götürür işlerini ev işlerini düzenler vesaire vesaire tafsilata girmeye gerek yok Ebu Bekir radıyallahu an bir gün eve gelir. Karnının çok ama çok ciddi derecede aç olduğunu söyler. Hemen hizmetçisi onun için bir yemek kabında hazır eder, ona sunar. Ebu Bekir radıyallahu an bir lokma alır. Kölesi der ki efendim, yıllardır hizmetkarınızım. Bana her gün önünüze gelen yemeği nereden ve nasıl temin ettiğimi sorardınız. Allahu Akbar. Vallahi daha anlatacağım ama bu bile kafi. Hizmetçisi diyor ki, efendim her gün size yemek getiriyorum önünüze. Bana her gün önünüze getirdiğim yemeğin nereden temin ettiğimi bana sorardınız. Bugün bir lokma aldınız. Sormayı ihmal ettiniz, unuttuğunuz acaba niçin? Allahu akbar Ölçüye bak Aç Belki mübarek kaç, birkaç gündür bir şey yemiyor çünkü Kendi ifadesinden anlayacağız birazdan Diyor ki aslında vallahi doğru söyledin Ben şimdiye kadar senin yemeği nereden temin ettiğini hep sorardım Ama açlığıma maruz gör Ben birkaç gündür bir şey yemiyorum Acıktım herhalde ki sormayı unuttum ağzında lokma varken sorar der ki bunu nereden temin ettin Yemeği kabını şöyle bir bırakır Ebu Bekir radiyallahu anh Allah ondan razı olsun der ki iyi ki sordunuz anlatayım ben sizin yanınızda hizmet vermeden önce kahinlik yapıyordum ve Mekke eşrafından birisine de kahinlik yaptım para kazandım ama ödeyemedi dedi ki bana bir ara uğra öderim bugün yolda o insanla karşılaştım dedi ki ücretimin karşılığında şu yemeği sana versem kabul eder misin der ki ederim ne fark edecek ben çünkü akşam sahibime zaten yemek hazırlayacağım Ebu Bekir radıyallahu an o para haram lokmadır haram azıktır Ebu Bekir radıyallahu an parmağını Ümüğüne sokmaya çalışır. Bir lokma için bütün içtiği yediği ne varsa onu çıkarmaya çalışır Ebu Bekir radıyallahu anh. Orada kölesi der ki ben daha önce böyle bir hadise yaşadım su iç. Suyla bu lokmayı boğazından ancak çıkartabilirsin. Ebu Bekir radıyallahu anh bir su içiyor bir elini ümüğüne sokuyor. Boğazından aşağıya doğru aşındırmaya çalışıyor. Yuttuğu bir tek lokma için. Orada etrafında bulunan eşraf diyor ki يَرْحَمُكَ اللّٰهُ كُلْ وَهَذَا مِنْ أَجْلِ هَذِهِ fakat فَقَدْ Allah-u Ekber Diyor ki ya Ebu Bekir O su içiyorsun Parmağını boğazına götürüyorsun Su içiyorsun porun Parmağını boğazına götürüyorsun Ve en nihayetinde o lokma çıkıyor Çıktıktan sonra avucunda küçücük bir şey ya Bakın az önce okuduğum Arapçasının mehalini veriyorum. Diyor ki Allah sana merhamet etsin ya Ebu Bekir. Bütün bu uğraşın sadece bir lokma için miydi? Diyor ki Allah'a kasem ederim ki. Bu lokma burada düğümlenip benim canım pahasına olsa vallahi onu yutmazdım. Canımın olacağını bilseydim. Canımdan vazgeçerim. Vallahi bu lokmayı buradan aşağıya göndermezdim. Çünkü ben aha bu iki kulağımla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi duydum. Haramdan oluşup gelişen vücutlar için en layık mekan cehennem ateşidir. Allahu akbar. Haramdan yetişiyor, bir vücut palazlanıyor. O vücut için en layık mekanın cehennem ateşinin olduğunu söyler Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir radıyallahu an bunu duyduktan sonra diyor ki vallahi canımdan olacağımı bilsem bu lokma bu boğazımdan aşağıya gitmez. Bir de sen bana diyorsun ki hepsi bu lokma için miydi? Şimdi size soru yöneltiyorum aziz kardeşlerim. Tabii ki cevabını da sizden bekliyorum. Abu Bekir radıyallahu an Aç değil miydi? Açtı. O yemeğe ihtiyacı söz konusu değil miydi? Vallahi yemeğe ihtiyacı vardı. Tırnak içerisinde menfaat çatışması yaşadı mı Ebu Bekir? Vallahi yaşadı. Neyi tercih etti? Zararına olsa da bir lokmanın haram olduğundan ötürü kursandan geçmesine razı gelmedi. Ölçü menfaat değil, rızay ilahidir. Allah bize böyle örnekleri kendimize esas edinabilmeyi nasip ve muessar kılsın. Tabi bir diğer hususu ne demiştik birincisine Kerim kardeşlerim? Menfaat amellerinin tayininde Ölçü değildir demiştik. Yine dedim ya o Araf suresi ve Bakara surelerinin toplamından edindiğimiz derstir ve öğüttür bu. İkincisine de emri bil mağruf ve nehyi anil munker yapma zorunluluğu. Şimdi Araf suresi 165 ve 166, 164 allah Alem bu ayeti kerimeleri incelediğimiz zaman az önce ifade etmeye çalıştım. Diyor ki bir kısım topluluk. Siz diyor Allah'ın hudutlarını ihlal eden ama Allah'ın gazabına da müstahak olan bir insanları, insanlar yumanı bu kavmin için uyarıyorsunuz. Gerek yok ki Allah zaten onlara gazabını indirecek. Allah onlardan razı değil, memnun değil. Onlar habire Allah'a verdikleri sözde de durmuyorlar zaten. Demiştim ya az önce Allah'a sunabileceğimiz bir mazeretimiz olsun. Münker'in karşısında susmayalım ki Allah'a beyan edeceğimiz bir delilimiz olsun. Onun için bu ayeti kerimenin en büyük azıklarından bir tanesi de Münker karşısında hakkı söyleme kültürüdür. Sorumluluğu ve zorunluluğudur. Bu ayet bize bunu öğretiyor. Şimdi o kavim Cumartesi günü Av ihlali yapanları Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir davranıştan ötürü uyardılar. Doğru mu? Evet. Şimdi de bizim hayatımıza bakalım. Yani ortada bir münker var ve bir kavim diyor ki Allah'a sunacağımız mazeretimiz olsun diye hakkı söyledik. Allah'a sunacağımız bir delilimiz olsun da onun için hakkı konuştuk. Emri bil ma'rufi ve nehyi anil münker <gülüyor> yaptık. Peki münker bizim hayatımızda yok mu? Kardeşler? Az mı çok mu? Bir tane değil yani. Ortalık münker kaynıyor subhanallah. Sağımız solumuz önümüz arkamız her yer münker olmuş. Hilafetin yıkılmasının ardından bugüne kadar münker adına zerresinden küresine ne varsa hayatımızı kapsamış. Her şey. Birazdan bir örnek vereceğim inşallah. Bir tane münkerle başa çıkmayı bırakın siz. Her yanımız münker olmuş subhanallah. Çünkü Allah'ın mülkünde Allah yönetmiyor. Allah'ın kendi arzında hakim olan Allah değil. Sözü egemen olan Allah değil. İnsanın fıtri özelliklerine muvafık düşen ahkamlar Allah'ın ahkamları değil. Münker olmasından ne yapsın? beşeri sistem hakim hayatımıza. Ama gelelim esas konumuza. Demek ki münker var mı? Var. Çok mu? Çok. Ne dedik? Allah bize emri bil maruf ve nehy anil münker yapmayı bize farz kılmıştır. Müslüman susamaz. Müslüman münkeri kaldığı zaman sessiz kalamaz. Müslüman, münkerlerin işlendiği bir yerde rahat uyku uyuyamaz. Kaçması lazım uykularının. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, çoklarca ayet ve hadis var. Ama bir hadisi paylaşayım ve onun üzerinden devam edelim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hadis şerifinde şöyle buyuruyor, ''Men ra'a minkum munkeren'' فَالْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٓلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ Sizden biriniz bir münker mi gördü? Ne yapsın? Eliyle düzetsin. O münkeri değiştirmeye güç yetiremiyorsa diliyle düzetsin. Ona da güç yetiremiyorsa kalbiyle buzatsın niye ve zalika ad'aful iman da ondan çünkü kalbi bir buz olmalıdır ki o çünkü imanın en zayıf noktasıdır. Allah bize bu hadisle hemhal olabilmeyi nasip buyursun. Ortada münker var dedik. Az mı çok mu dedik? Çok dedik. Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız her yeri münker sarmış. Hemen o Beni İsrail o dönemindeki bir münker'e müdahale eden o insanlar topluluğu aklıma geliyor. Subhanallah. Bir taneye tahammül edememişler. Allah'ın hududunu hatırlatmışlar onlara. Allah'ın hükmünü haykırmışlar korkusuzca onlara. Var dinlemesinler. Bizim beyan edeceğimiz bir mazeretimiz olsun yeter demişler. Ben de Hani sağımız, solumuz, önümüz, arkamız münker dedik ya çok. Ama bir tane münkerden birkaç sadece bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Bir. Yani sağımıza bakalım, solumuza bakalım. En çok dikkat çeken bir tane münkeri Allah'ın haram kıldığı bir işi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi içkinin hükmü nedir? Haram. Münker midir? Kesinlikle. Peki, sağımız solumuz dedik ya, hemen bazı istatistiki veyahut da veri mahiyetinde bazı bilgileri paylaşayım. Türkiye'de, tırnak içerisinde Müslüman bir ülkede, öyle değil mi? %99'u Müslüman olan bir ülkede. Türkiye'de içki bayilerinin adedini bileniniz var mı Kerim kardeşlerim? Ben söyleyeyim resmi vergi tahsilatı yapılan ve devletin bildiği rakamı söylüyorum 185.000 Subhanallah 185 bin içki satan bayiler var. Devam ediyorum bitmedi. Ortalama söylüyorum bu fazla olabilir Kırsal kesimlerde daha uzun olabilir. Yeri geldiği zaman bir kilometrelik caddede 30 tane tekel bayisine rastlamak mümkün. Sadece içki satıyor. Evet. En son sorum geliyor. Türkiye'de yılda kaç litre içki tüketiliyor sizce Kerim kardeşlerim? Bir rakam söyleseniz. Neyse fazla zorlamayalım ben söyleyeyim. Hem de sizi fazla merakta bırakmayayım. Türkiye'de bir yılda resmi rakamlara göre bir buçuk milyar litre işgü tüketiliyor. Bin demedim. Milyonda demedim ha. Hocanın dili mi sürüştü acaba ya filan. Öyle bakanlar var herhalde. Bir buçuk milyar litre resmi rakamlara göre işgü tüketiliyor. Münker mi? Büyük bir münker mi? Evet. Ama ben sizi daha da büyüğüne götüreceğim. Bu tali bir münker. Hatırlayın 5-6 ders önce de fuhşiyatla alakalı rakamlar vermiştim. Ondan sonra oradan çıkalım kumara geçelim. Oradan çıkalım ne bileyim siz sıralayın. İşte eroinine geçelim. uyuşturucusuna geçelim vesaire vesaire. Bunların hepsine ben bir isim verdim. Bunların hepsine ben tali münker diyorum tali münker. Yani ana münker değil. Bunların hepsi birer talih münker. Bu talih münkerlerin kendisine bağlı olduğu bir tane ana münker var. Nedir onun adı? Demokrasi. Başka bir ifadeyle Allah'ın hükümlerinin gayrısında yöneten her şey. En büyük münker o değil mi? Yeryüzünün en büyük münkeri Allah Azza ve Celle'nin söz sahibi olmaması değil mi kardeşlerim? Vallahi o. Peki az önce münker karşısında susmamayı öğrendik. Böyle de bir münker var. Bugün Tefsirül Furkan'ın azı ne olsun? Bundan sonra sizler öylesiniz temzih ederim. Allah yapmış olduğunuz amellerin hiçbirisini zayi etmesin. Münker karşısında susmak yok hele hele en büyük düşmana en büyük münkere demokrasiye küfür sistemine susmak yok hakkın münadisi olacağız inşallahı rahman Allah bizi hayırlı yolun yolcularından eylesin ama o kavim gibi istedim ki bir şeylerin üzerinden bir münkere nasıl müdahale edilir öğrenmeye çalışalım çoklarca örnek vermek mümkün alimlerden verilebilir sahabeyi ikramdan verilebilir hatta günümüzden verilebilir ama ben bugün inşallah bir tane alimi misafir edeceğim bizim buraya sözü ona bırakacağız o konuşacak o anlatacak münker karşısında nasıl hak söz söylenir münkerin değişmesi için hayat nasıl ortaya konulur ve feda edilir bir tane alim anlatacak. Kim anlatsın? Ahmet bin Hanbel anlatsın mı? Allah ona rahmet etsin. Ya O anlatsın. Ahmet İbn Hanbel rahimahullah 28 ay bir diğer rivayete göre 30 ay her Allah'ın günü kırbaç yemiş. Yattığı hücreden alınıyor, eşrafın önüne çıkartılıyor, eşrafın önüne çıkartılıyor ve onların gözünün önünde 28 ay ya dile kolay hiçbir gün aksatmadan çıkartılıyor, kırbaçlanıyor ve tekrar Ahmed bin Hanbel gönderiliyor. Ama her defasında şu diyalog oluyor: Dük Ahmet, ya Ahmet. Sen bunu niye yapıyorsun? Yani senin ağzın niye durmuyor ya Ahmet? Diyor ki vallahi ben münker gördüm. Siz Allah'ın razı olmayacağı işleri telkin ediyorsunuz. Ki Kur'an'ın mahluk olması meselesi. Biz o detaya girmiyoruz. Bizi ilgilendiren husus şurası. Biz buranın altını kalın çizgilerle çiziyoruz. Ortada bir münker var. Zalim karşısında hak sözü söylemek var. Biz bunu konu ediniyoruz. Her gün kırbaçlanıyor. Ve zalim yöneticinin ağzındaki ifade aynen şöyle. Günler geçiyor. Haftalar geçiyor. Ahmet bin Hanbel her gün kırbaçlanıyor. Diyor ki Ecibni ya Ahmet. Yeter artık. Ecibni bana icabet et. Yani kararından ve duruşundan vazgeç. Diyor ki vallahi seni atıma bindireyim göndereyim. Ecibni ya Ahmet. Allahu Akbar. Cevabı söyleyeyim mi? Ahmet İbni Hanbel'in elleri artık bağlı olduğu kelepçeyi kaldıramayacak kadar takatsiz düşer. Bunu söylediğinde Ecibni ya Ahmet dediğinde Ahmet İbni Hanbel'in ayakta duracak hali yoktur. Ağzından dökülen cümleleri söylüyorum. Atuni şeyen min kitabillah veya sünneti resulillah. Az önce sus dedi ya. Hakkı gizle dedi ya. Artık konuşma Ahmet dedi ya. Ecibni ya Ahmet dedi ya. Cevaba bak. Sen benim susmamı mı istiyorsun? Atuni şeyen min kitabillah veya sünneti resulillah. Benim susmam için bana Kur'an'dan sünnetten bir şey getir susayım. allah Ekber cevaba bak. Yani senin söylediğin gibi hareket etmemi istiyorsan bunu tasdik eden, onaylayan Kur'an'dan ve sünnetten bana bir şey getir. Yok mu? Vallahi ben burada öldürülsem de hakkı söylemeye devam edeceğim. Ve 30 ay böyle devam etmiştir. Ahmed bin Hambel rahimahullah. Allah ona rahmet etsin. Ne diyor? Ali Elmedini, Ali Elmedini, Bukhari'nin de aynı zamanda hocasıdır. Kaynak kitaplarında böyle geçer ve ben böyle okudum. Ahmet bin Hambel'in, bakın biz bugün, aradan 1200 sene geçmiş takriben. Bugün zalim karşısında ve münker karşısında hakkın nasıl söylenebileceğini bize öğretti değil mi misafir oldu anlattı o dönemde hocası Ahmet bin Hanbel'in duruşunu bize nasıl övüyor diyor ki inna allahe a'azze haded din bi abi bekir yevme ridde Allah allahu azimuşşan ridde günü ebu bekir radıyallahu anhın eliyle bu dini korudu bize mümessil oldu ''E'azze izzetlendirdi ve Ahmedi yevmel mihne ve sıkıntılı mihnet günlerinde de Ahmet bin Hanbel'le. Bunu söyleyen onun hocasıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh, ay yok olduğu günde dini Ebubekirle korudu, mihnetin ağır bastığı ve düçar olduğu o günlerde de Ahmet bin Hanbel'in eliyle Zalim Sultan karşısında nasıl durulur bize öğretti. Bu ayet-i kerimenin öğretisini inşallah Anlamış olalım Kerim kardeşlerim. Ne dedik? Bir, menfaat amellerimizde Ölçü Değildir ve olamaz. Sadece ve sadece rıza-i ilahidir. İki Emr-i bil maruf Ve nehyi anil munker yapmak Bizim üzerimize farzdır. Öyleyse bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorsa bunun için elimizi, kollarımızı savamanın vakti geldi, hatta geçiyor. 66. ayeti kerime ile bitireceğim inşallah. Uzun değil. 66. ayeti kerimede Allahu Azimuşşan diyor ki biz onları maymuna çevirdik. Umulur ki onu görenler ve ondan sonlara gelecek olanlar onların bu halinden ibret alır. Çok şeyler yine söylemek mümkün. Şimdi Allahu Azimuşşan onları niçin maymuna çevirdiğini söylüyor. Söyleyen Allah. Niçin? Onlar ibret alsınlar diye. Kim? Görenler ve ondan sonra gelecek olan ümmetler. Zaten peygamberlerin kıssalarında da bu geçer. İbret almak. Yani Allah Azza ve Celle'nin beni İsrail'i helak etmesi ve maymuna çevirmesi bizlere ibret olsun diye Allah tarafından anlatılmıştır. Yani Allah'ın hudutlarını mı çiğnedin? Allah'ın razı olmayacağı işler mi yaptın? Allah senden razı gelmez. İbret al. Bak Allah'ın hudutlarına isyan eden, onlara i'tedev yapan, azgınlık yapanların akıbeti böyle... Amiyane tabirle ayağını denk al. Zaten İslam devleti varken de tatbik edilen ukubat nizamı da bunun için yok mudur? Bunun için vardır. Ayet-i Kerim hatta ne diyor? Onları cezalandırırken orada onun cezalandırıldığını insanlar belli bir topluluk görsün diyor Allah. Niçin? Anlamadım? İbret alsın diye. Bizler de bu ayeti kerimeden ibret alacağız. Ama dedim ya ibret almanın yani gözle görmenin ibret, ibret alma noktasına ne kadar tesirli olduğunu anlatacağım ve bitireceğim inşallah. Bu örneği de şunun için anlatıyorum. Bakınız daha önce istatistik bilgiler vermiştim. İslam devleti varken yapılan hırsızlığın ve şimdi yapılan hırsızlıkların rakamlarını vermiştim. İçki bakın az önce yine rakamları sizlerle paylaştım. İslam Devleti yani Allah'ın hudutlarını tatbik eden bir halife varken böyle miydi? Değil. Niçin? Çünkü yapanın cezalandırıldığını insanlar ibret alsın diye görüyorlardı da ondan. İbret almak için bizim bir an vel, bu cezai müyeyyideyi tatbik eden bir otoriteye ihtiyacımız var. Bununla ilgili inşallah bir canlı anekdotu paylaşıp Dersimi de bitirmek istiyorum. Biraz uzattım. Hakkınızı helal edin inşallah. Bu canlı. Üniversitede yanlış hatırlamıyorsam Ukubat nizamı dersinde son sınıftayken bunu hocamız anlattı. Başında arkadaşının başından geçen canlı bir olayı, Kitaptan geçen bir hikaye değil. Sağda solda anlatılmış ve duyduğum bir şey de değil. Bu bizzat dersime giren hocanın bir anlatısı. Gördüğümüz hat cezalandırılmasının or kişide etki olarak ibret olarak bırakmış olduğu şeyi konuşacağız. İşte onun için İslam devletine ihtiyacımız var. Diyor ki hoca ciddi Havalimanı'na indim. Cuma vaktiydi. Hemen cumaya yetiştik. Cuma'nın çıkışında caminin biraz biraz yan tarafında kaldığını söylemişti o zaman. Bir meydan oluşturmuşlar ciddi bir kalabalık var. Diyor ki bir yere de gideceğim randevum var. Ama diyor insanoğlu meraklıdır ya hani ayette de geçer. Diyor ki o kalabalığın içerisine doğru sızmaya başladım. Hatta diyor arkalardan seyretmek işime gelmedi. O bir daire oluşturmuşlar. Bir halaka oluşturmuşlar. En uç noktasına kadar gittim. Yani en önde diyor safımı aldım. Çünkü ne olduğunu merak ediyorum dedi. Ve bu şekilde anlatıyor hocam ben onun ağzından anlatayım. Orada diyor bir tane elleri bağlı dizlerinin üzerine çökertilmiş bir adam. Gözleri de bağlı. Bir tarafta böyle sakallı ellerinde dosyaları olan o kendi ifadesiyle söylüyor. Diyor ki oranın malum e, hakimi da yani kadısı, hüküm veren kimse. Diyor ki sadece gözlerini gördüm tamamen siyah giyinmiş ve elinde kocaman bir kılıç olan bir adam ve etrafında da karşı tarafta da oturan bazı aileler topluluğu. Olayı sonradan anladığını söylüyor. Diyor ki olay bir katliam. Yani katilin yaptığı bir iş. Ortada bir maktul var. Katil yakalanmış ve orada hakimin huzurunda cellat getirilmiş ve kıssa uygulanacak. kum fil kısas hayatun ya ulul albab. Sizin için kısasta hayat vardır. Bakın bu hocaya bu kısas gördüğü bu kısas nasıl hayat vermiş. Diyor ki mahkeme başkanı öldürülen yani maktulun ailesine sordu. Ayette diyor ya bu katili yani sizin maktulünüzün katilini Allah azze ve celle'nin ayeti ve emri gereği soruyorum. Affediyor musunuz? La. Hayır. Biz kısas istiyoruz. Peki affetmediniz. Bu hayırlı olanıydı ama peki ödemeye var mısınız? Diyet. Diyor ki la. Karşı taraftan aile sadece şöyle bir hareket yapmış. Biz kısasa kısas istiyoruz. Hoca anlatıyor. Diyor ki yatırdılar. En uzun besmele çektiler kılıcı bir vurdular baş bir yanda gövde bir yanda diyor ki ben ne randevuya gidebildim ne yapacağım işleri yapabildim diyor ki vallahi kendisi anlatıyor Allah'a kasem ederim ki diyor o günden sonra meyve soymak için bile diyor bıçağı elime almadım olur da birisi gelir üstüne düşer de devlet de kurulursa bana diyor kısa uygular. ibret mi vallahi ibret Böyle bir otoriteye ihtiyacımız var mı? Vallahi var. İşte Allah bize ibret alabilmeyi ki öyle onun için çevirdim diyor. Görsünler de ibret alsınlar diye. Ama bizlere bugün maalesef iş şedid, hudutları uygulayacak ve tatbik edecek böyle bir otoritemiz, böyle bir devletimiz, böyle bir halifemiz yok. Onun için bazı hükümlerde tatbik noktasında ne yapıyoruz? Atıl kalıyoruz ve münkerler aldı başını gidiyor. Allah Subhanahu ve teala bizlere ayetleriyle, ayeti celileleriyle, hakkıyla amel edebilmeyi nasip bu müyesser kılsın inşallah. Rahman. Rabbim bizlere hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan da iştinap edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Söylediklerimizle amil ve dinlediklerinizle de amil olmayı bizlere nasip ve müyesser kılsın. Kerim kardeşlerim, Kardeşimiz bir e, duyuru bana tevdi etti. Onu inşallah paylaşayım sizlerle. Yarın malum e, Mescidi Aksa yine e, zulüm altında mahzun. E, zulüm altında inim inim inleyen bir Mescidi Aksa'nın gerçeğiyle karşı karşıyayız. İnşallahın Rahman yarın köklü değişimin e, organizatörlüğünü yaptığı e, Hacı Bayrameli Camii çıkışında Cuma sonrası inşallah protesto ve bir basın açıklaması var. İnşallah Mescid-i Aksa yalnız kalmasın. Mazeret beyan edelim dedim ya, subhanallah tevafuk da etti. Bir münker var. Koca bir münker var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kesinlikle Mescid-i Aksa'yı övdüğü Öyle değil mi? Ayet-i Kerime ile mübarek kılınan Mescid-i Aksa, zulüm altında ve mahzun ve bundan daha büyük bir de şu anda söz konusu değil belki. Onun için mazeret beyan edebilmek adına inşallah yarın hep birlikte orada olmaya çalışalım. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun alaykum ve rahmetullahi ve